Kuzey Ormanları savunması bu ocağın daha fazla zarar vermeden kapatılmasını ve sorumlular hakkında cezai işlem başlatılmasını talep eden bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Antik Roma Su Yolu Korunmalı adresindeki kampanyada şu bilgilere yer verilmiş. 1600 yıllık Antik Roma Su Yolu hukuk dışı bir şekilde taş ocağı tarafından tahrip edildi ve tahrip edilmeye devam ediyor. İstanbul Kuzey Ormanları dahilindeki Çatalca Kalfaköy'de bulunan Kuarsit ve Kuars Kum Ocağı 1600 yıllık Antik Roma Su Yolu üzerine kurulmuş olup faaliyete geçtiği 2006 yılından bugüne dek antik su taşıma sistemine dair yapılara geri dönüşü olmayan zararlar verdi. Bu hukuk dışı durum belgelenmiş olmasına rağmen Ocak halen aktif ve yıkımına devam ediyor. Bu fevkalade vahim durum Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da tespit edildi ve bölge koruma altına alındı. Ayrıca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edildi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, maden yolu olarak kullanılan kısmında kalan tarihi yapıların yok edildiğini, herhangi bir kuruma bilgi verilmediğini, maden sahası içinde kalan su başka noktalarında da kaçak kazı yapılarak tahrip edildiğini tespit etti ve suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Ancak... Ocak halen aktif ve gerek iş makineleriyle gerek patlayıcı kullanılarak tarih mirasımız an be an yok ediliyor. Antik mühendisliğin 7 harikasından biri kabul edilen ve kısmi olarak Osmanlı İmparatorluğu tarafından da kullanılan bu çok önemli tarihi mirasa darbe vuran orman ekosistemine tahrip eden yasalara tamamen aykırı bu ocak derhal kapatılmalı ve çet gerekli değil kararıyla faaliyete geçtiği 2006 yılından bugüne Tarihi eserlere verilen zarardan ötürü ilgili kişi ve kurumlar hakkında cezai işlem başlatılmalı deniyor kampanya Change.org Taksim Antik Roma Su Yolu adresinde. Doğu Akdeniz Çevre Platformu adı altında bir araya gelen 20 çevre kuruluşunun Adana'da kurulması planlanan kömürlü termik santrale karşı yürüttüğü kampanya devam ediyor. Change.org Taksim Adana'ya Temiz Hava adresindeki kampanyada imzalar 50 bine yaklaşırken Hunutlu termik santralinin baca tasarımında değişiklik yapıldığı ve yeni tasarımda bacanın soğutma kulesi içine alındığı ortaya çıktı. Yapılan bu değişikliklerin ÇED raporunda yer almadığını söyleyen çevre kuruluşları termik santralin neden olacağı hava kirliliği, kıyıya ve denize etkilerini öngörüp buna göre önlemler öneren bir belge olan ÇED raporunun geçersiz kaldığını söylüyor. Ve sürecin yeniden başlatılmasını talep ediyor. Kampanya sayfasında paylaşılan ve imza atanlara gönderilen e-postadaki metinde şu ifadelere yer verilmiş. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi tarafından yapılan analize göre yeni baca ile sağlıklı etkiler azalmıyor. Hatta bir miktar... Artış bile söz konusu sağlık etkilerinde. Ayrıca bacaların soğutma kulesinin içerisine alınması hava kirletici ikinci partikül maddelerin miktarını artırabilir ve hava kirletici emisyonlar çok daha geniş bir alana yayılabilir. Bu değişiklik nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunduk ve yeni bir ÇED raporu hazırlanana kadar santral inşaatının durdurulmasını talep ediyoruz. Üzlenmiş. Ayrıca inşaat devam ederken santrale ait imar planları da yeniden değiştirildi. Plan değişikliğinde santralin su alma ve su deşarjı yapıları iptal edilmiş. Bu şartlar altında soğutmayı gerçekleştirebilmek için santralin nereden su temin edeceği belli değil. Termik santral gibi etkileri sadece bulunduğu yörede değil, çok daha geniş bir bölgede hava, su ve toprakta hissedilen bir tesisin bu şekilde plansız ve kuralsız şekilde ilerlemesi son derece endişe verici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 Kampanyada yeni bir kaz dağları katliamı olmadan altın arama çalışmalarını durdurun deniyor. Çorum ile Dodurga ilçesine bağlı Mehmet Dede Teke köyünde altın madeni aramak için şantiye kurulmuş ve bunu ne köy halkına ne çevre köylülerine detaylı bilgi vermeden ve soranlara da antimon aramak için maden ocağı kuruluyor diye bilgi verilip geçiştirilmiş. Burada kurulacak bir altın madeni ve kullanılacak siyanürle Kargı, Bayat, İskilip, Osmancık, Dodurga gibi ilçeler ve sonrasında Samsun olası siyanır kaçağından etkilenebilecek. Doğayı, hayvanları, insanları, dolayısıyla tüm canlıları seven herkesi köyümüze davet ediyoruz. Gelin cennet gibi olan köyümüzü bizzat görün deniyor kampanya Change.org Taksim Çorum Altın Madenine Hayır adresinde.